Merhaba, buğdayla tohumdan hasada ekolojik yaşam programında yine birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Bugün e, sizleri e, Kaz Dağları'nda buğdayın Küçükkuyu'daki Çamtepe Ekolojik Yaşam, yaşam e, der, e, Merkezi'nde düzenlediği etkinliklerden e, birinden bahsedeceğiz. E, bu konuda e, bir konuğum var. E, 29 Nisan 1 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan... ...farkındalık ve yürekten iletişim atölye çalışmasından bahsedeceğiz. Bu atölye çalışmasını Hale Meriç Karabekir yapacak. Hale zaten buğday üyesi. Uzun yıllardır birlikte aslında bazen uzak bazen yakın gönüllü çalışmaları da var buğdayla ilgili. Nasılsın Hale? Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhaba. Ee, evet e, ben biraz senden bahsetmek hı hı. istiyorum ilk önce ondan sonra sohbetimize geçeriz. Hale Meriç Karabekir uzun yıllar sosyal hizmet alanında zor koşullardaki gençlerle e, çalıştı. 1997 yılında bir sosyal hizmet değişim programı ile gittiği Hindistan'da Vipassana yöntemini öğrendi. Ve ertesi yıllarda Hindistan, Myanmar ve İngiltere'de uzun süreli inzivalar yaptı. 1998 yılından itibaren farklı yoğunluklarda farkındalık çalışması adıyla Vipassana yöntemini paylaşıyor. 2001 yılında şiddetsiz iletişim yöntemiyle tanıştı. 2004 yılında bu konuda eğitim almaya başladı. Yine farklı yoğunluklarda bu yöntemi de yürekten iletişim adıyla paylaşıyor. Halen sosyal hizmet, farkındalık, yürekten iletişim, kişisel gelişim, çatışma çözümleme konularıyla ilgili çalışıyor. Hala gerçekten bunlar e, ya benim şahsi olarak çok ilgimi çeken konular. Fakat zamanımızda da çok fazla e, günümüzde konuşulan ve gerçekten üzerinde durmamız gereken konular. E, İsterseniz ilk önce Vipassana ve farkındalıktan başlayalım. Bize ne olduğunu, kapsamını biraz anlatabilir misin? E, Vipassana e, Sanskritçe bir kelime. E, anlamı da olanı olduğu gibi görmek. Ve de e, bir başka anlamı da içgörü demek e, Dediğin gibi bütün bu konular e, bu hızlı yaşamımızda o kadar e, lazım konular ki Hakikaten e, o hız içerisinde bazen biz olanı olduğu gibi göremeyebiliyoruz e, Zihnimize bir baktığımız zaman e, maymun gibi oradan oraya zıplıyor zihnimiz <Gülüyor> <gülüyor> Bir düşünceye de başlıyoruz ondan sonra o kadar çok çağrışımlar oluyor bambaşka yerlere gidiyor. Ya da geçmişte hissettiğimiz çözümleyemediğimiz duygular gözlerimizin önünde böyle renkli camlar gibi bulunuyor ve etrafı başka türlü görüyoruz. Yani biz olanı aslında olduğu gibi pek görmüyoruz. Daha ziyade hikayelerimizle görüyoruz. Zıp zıp zıplayan zihnimizle görüyoruz. İşte farkındalık tüm bu zihni. E, ...bu hale gelmiş olan zihni eğitmek için e, kullanılan bir yöntem farkındalık çalışması. Hı hı. E, ben geçmişte seninle farkındalık çalışması yapma hı hı. şansına eriştim. E, ve kendime e, bireysel gelişim çalışmaları içerisinde en yakın bulduğum yöntem olduğunu hı hı. söyleyebilirim hı hı. gerçekten. E, çok yararı oluyor. Hı hı. Onu ben de gözlemledim fakat bütün bu koşturmaca ve hayhu içerisinde çok da fazla vakit ayıramıyor insan. Ama bu vakit ayırma meselesi çok fazla dilimize dolanan şey. Aslında bu vakit ayrılan bir şey değil değil mi? Biraz Şimdi, yöntemden bahsedebilir misin? Tabii tabii. Şimdi bu iki türlü bir şey. Hem vakit ayırmak gerekiyor hem de ayırmak gerekmiyor. Şimdi yakın diyorsun ben de çok çeşitli teknikler denedim. Hem ondan önce hem vipassan öğrendikten önce hem sonrasında şimdi bu çok doğal bir yöntem e, yöntem bile demek aslında çok tuhaf evet. sadece şu anda bedenimde ne oluyorsa ve zihnimde ne oluyorsa bunu fark ediyorum olay bu kadar basit yani sadece zihin çok e, daldığı için ve anda kalmadığı için yani e, gelecekte ya da geçmişte e, ...bulunduğu için o ana gelme... ...bir terbiye gerektiriyor. Hı -hı. Yani zihin... ...böyle yaramaz bir çocuk gibi düşünürsek... ...azıcık terbiye... ...sen e, gel bakayım buraya. Heh, şu anda ne hissediyorum ona bir bakayım... Hı -hı. E, ...hali oluyor. Şimdi bunu tabii yapmak için... E, ...bu eğitimi vermek için... ...bazen hani nasıl... ...futbolcular kampa giderler... E, ...biraz dış uyaranlardan... E, e, ...arındırırlar... ...kendilerini ve sadece... Orada yapacaklarına odaklanırlar egzersiz yaparlar. Şimdi biz de onun gibi e, gün içinde ya da e, ayırdığımız daha uzun zamanlarda işte inziva dedin inziva gibi e, şekillerde e, zihnimizi eğitiyoruz. Mesela günde 20 dakika oturabiliriz 10 dakika oturabiliriz ve sadece hani o anda bedenimde ne oluyor zihnimde ne oluyor ona bakabiliriz. Bir kısmı böyle. Tabii hı hı. böyle yapınca e, zihin daha e, kolay eğitilebiliyor. Ama ko toparlay. Bu zor kolaymış gibi geliyor ama o kadar kolay bir şey değil o zihni Şimdi toplama. Şimdi basit, <gülüyor> basit ama kolay ama değil. Kolay. Evet. Yani hani öyle bir laf var. Hakikaten çok basit çünkü alt tarafı ne olacak yani zihnime bakarım. Hani kendini tanımanın bir yolu aslında. Hı hı. E, hani hep diyorlar ya kendini bil kendini tanı. Evet. Bilimsel olarak ne yapıyorlar hani bilim ne yapıyor temel teknik olarak gözlemliyor biz de aslında elimizdeki varlığı yani kendimizi gözlemliyoruz bu da aslında zor bir şey değil alt tarafa oturup bakıyoruz ama e, kolay değil tabii gördüklerimizle bazen bakıyoruz. E, Yüzleşmek evet. diyeceğim yani içimizden neler kaynıyor ee, hani onlarla aman ben böyle mi düşünüyorum böyle mi hissediyorum kolay olmayabilir tabii. Şaşırtıcı oluyor aslında ee, ama Allah'ım bu kadar çok şey mi varmış benim kafamda diye böyle bir e, senin kullandığın bir kelime var o, onu ben çok seviyorum çöplük. Zihnimiz evet, gerçekten evet, evet. E, o, o çöplük içerisinden işte gerçekten e, işte daha saf duygularımız ya da saf düşüncelerimiz ve hani o anı bir şekilde yakalayabilmek o anın duygusunu ve düşüncesini yakalayabilmek o kadar kolay olmuyor gerçekten. Değil evet. değil hakikaten bir zincir içinde şimdi bir de şöyle bir şey var otomatik tepkiler veriyoruz şimdi mesela dışarıda bir olay oluyor. Ve biz ona hiç daha içimizde ne oluyor, ne bitiyor, neden oluyor bilmeden pat diye otomatik tepki veriyoruz. Şimdi olanın tam olduğu gibi görmüyoruz bu çöplük yüzünden. Hı hı. Ee, görmeyince de tabii kendi içimizdeki o otomatik tepkilerle verdiğimiz tepki de e, orada olana her zaman uygun olmuyor. Yani gereksiz yere aslında acı çekiyoruz. Hı. Yani... E, o kadar çok senaryo yazıyoruz ki zihnimizde, o kadar çok hikaye yazıyoruz ki boş yere çok ciddi e, gereksiz acı çekiyoruz. Ee, endişeler ve korkular değil mi burada devreye giriyor? Yani o endişe, gereksiz endişeler ve korkular galiba çok fazla yönetiyoruz. Tabii çünkü yani endişe ve korkuya Hı -hı. baktığımızda hepsi aslında gelecekle ilgili yazılmış hikayeler. Hı -hı. Henüz olmamış bir şey yani. Evet, evet. Evet o konuda bir hikaye vardı çok uzun aslında ve çok kısacık ee, ben burada bahsetmek istiyorum bir adamın e, o, oğlu yani buna benzer bir hikayeydi böyle tam hikayeyi hatırlamıyorum ama aslında bunu demek istiyor. Ee, oğlunun işte hasta oluyor işte komşular geliyorlar ah diyorlar geçmiş olsun falan e, vah vah vah vah falan diye herkes böyle bir yıkınıp dökülüyor düşünüyor işte ne olacak şimdi falan. ...adam diyor ki hasta oldu diyor yani hmm. hasta oldu i̇şte kadar, ondan evet. sonra işte neyse çocuk iyileşiyor ondan sonra e, attan düşüyor, düşüyor kolunu kırıyor evet. sen mi göndermiştin böyle bir şey bilmiyorum hikayeyi bilmiyorum evet, ama attan evet attan düşüyor kolunu kırıyor kolunu kırdı diyor yani oldu. <gülüyor> bu oldu işte böyle, hani ağlanıp evet kolunu kırdı hani o diye bir şekilde bu olan bu. Bunu böyle çok büyütmenin, abartmanın hani ya da olanı farklı şekilde görmenin de çok fazla bir alemi... Bir de iyi kötü diye nitelemenin hmm. aslında pek bir mantığı yok. Çünkü e, hakikaten o bütünün içinde ne anlama geldiğini bilmiyoruz genellikle olan olayların. Çünkü büyük resmi görmüyoruz görmediğimiz için... Daha doğrusu şöyle, zihnimiz ne kadar duru kalırsa, ne kadar sakin kalırsa, o çöplükten, o düşünceler, gereksiz düşüncelerden arınırsa o kadar daha fazla resmi tabii görebiliyoruz. O yüzden hani göremediğimiz için iyi diyoruz, kötü diyoruz, üzülüyoruz, korkuyoruz. Yani şöyle Yani Boş yere e, evet. kendimizi sıkıntıya evet. sokuyoruz Bir de belki çok daha kötüsü olacaktı gibi bir takım şeyler var aslında değil mi? Resmin arka planında Tabii. belki bunu bilmiyoruz Tabii, hiçbir aynen, zaman hiç bilmiyoruz. Evet. O yüzden olanla kalmak Hı -hı. aslında şöyle derler hep Anda hiç sıkıntı yoktur Anda kalabilsek şu anda hiçbir dert bir sıkıntı yoktur Hep genellikle ya geçmişte olan bir şeye biz üzülürüz ...ya da gelecek bir şeyden korkarız... ...ama anda kaldığımızda... ...yani şu anda olduğumuzda... ...bir dert yoktur... Hı hı. E, ...hakikaten... ...yani deneyip bakmak lazım. Bunlara evet. inanmak gerekiyor. Evet gerçekten yani. hani bu da o kadar kolay bir şey değil dediğin gibi. Yani basit bir yöntem evet ama e, yani bu kadar endişeler ve korkular içerisinde ve bu kadar hani böyle bir sistemde ve böyle bir kentte e, yaşayıp böyle bir hani e, hızlı yaşam içerisinde koşturmacı içerisinde yaşarken böyle bir eğitime ihtiyacı oluyor insanların ve hani bu eğitim bu Programlar o yüzden çok çok önemli bu böyle programlara katılmak. Çok önemli demin bir şey yarım kaldı bir böyle eğitimler iyi olabilir bir de şu anda yani biz burada konuşuyoruz dinleyenler var şu anda nasıl oturduğumuzu fark etmek şu anda ne hissediyorum diye içimize bir bakmak bedenim rahat mı? Duygularım, zihnimden ne düşünceler geçiyor? Bunu ara ara günlük yaşamın içinde yapmak e, da çok önemli bir eğitim aslında. Ilde de gidip bir yerlere kapanmak da gerekmiyor. Biraz daha uzun sürebilir böylesi ama hı hı. önemli değil. Yani öyle de bir mesajımız olsun. Hı hı. Şu anda ne hissediyorum diye sormak. Bedenimde e, ve zihnimde. Evet, ee, Gerçekten bu bir bu alışkanlık haline getirilirse e, çok çok e, iyi olacak kesin. E, i̇stersen bir müzik arası verelim. Ee, Tamamdır. Güzel bir şarkı dinleyeceğiz Louis Armstrong'dan What a Wonderful World. I see trees of green Red roses change.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 I see friends shaking hands, saying How do you do? They're really saying I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn like much more than I ever knew, and I think to myself.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 Louis Armstrong'dan What a Wonderful World adlı parçayı dinledik. E, Hale Meriç vekirle konuşmaya devam ediyoruz. E, i̇lk bölümde bir pasana ve farkındalıktan bahsettik. İstersen Çamtepe'de 29 Nisan 1 Mayıs tarihlerinde yapacağın atölye çalışmasının ikinci bölümü ya da başka bir parçasından bahsedelim. Yürekten iletişim, şiddetsiz iletişim ama sen bunu yürekten iletişim demeyi tercih ediyorsun evet, galiba. Evet. Biraz bundan bahseder misin? <gülüyor> Şimdi bu farkındalık çalışmasıyla ile yürekten iletişim çalışması birbiriyle çok örtüşen, birbirini tamamlayan, besleyen iki çalışma. Ee, yürekten iletişimi de daha sonraki bir evrede öğrendim. Ee, her ikisi de bağlantıyla alakalı. Yani e, farkındalık daha ziyade kendimizle bağlantıyı alakalı. E, ...öne çıkaran bir çalışma. Ama yürekten iletişim de öyle. Kendimizle bağlantımız ve ilişkimiz nasıl? Birbirimizle başka insanlarla ilişkimiz nasıl? E, hatta doğayla ilişkimiz nasıl? E, onlara odağını e, yönelten bir çalışma. Yürekten iletişimin şöyle bir varsayımı var. Diyor ki, e, biz hepimiz aslında bir... ...başka birisine katkıda bulunmayı... ...başka birisine yürekten vermeyi... ...çok seviyoruz... ...yardımlaşmayı seviyoruz... ...dayanışmayı çok seviyoruz... ...fakat her ne oluyorsa... ...yani böyle çok şefkatli aslında bir duamız var... Hı. ...ama her ne oluyorsa... ...bu e, şefkatli duamızdan... ...kopuyoruz... E, ...işte yargılıyoruz... ...birbirimizi etiketliyoruz... Birbirimizin ihtiyaçlarını göz ardı ediyoruz ve bu da aslında şiddet e, getiren bir şey. Bu kopmuş bağ tekrar e, nasıl onarırız, nasıl e, tekrar bağlantı kurabiliriz hı hı. bunu gösteren, e, anlatan, bir yöntem yürekten iletişim. Bu yöntem de sanıyorum farkındalıktan geçiyor değil mi? Yani çünkü farkında olmadan bunu i̇şte yapabilmek zaten Aynen. çok mümkün Aynen öyle. Değil, Hatta değil örtüşen şeyleri var. Mesela farkındalıkta demin dedik ya gözlem çok önemli. Ee, yürekten iletişimde de çeşitli adımlar var. İlk adım gözlem tabii yani aklın yolu bir tabii. <gülüyor> Ee, hani Önce bir kere ne oluyor diye gözlüyoruz. Ondan sonra duygularımıza bakıyoruz, ihtiyaçlarımıza bakıyoruz ve bunları nasıl karşılayabiliriz? Yani hem kendi ihtiyacımı hem başkasının ihtiyacını karşılayabilecek ortak stratejiler nasıl bulabilirim? Ee, bunun... Hı -hı. Üstünde çalışıyoruz. Hı -hı. Ee, ne tür gruplarla çalışıyorsun genelde? Yani e, diyelim hani böyle şeyler oluyor ya şirketler ekip çalışması için ya şiddetsiz iletişim deyince birden hani... Belli ekip çalışmaları içerisinde hı hı. sonuçta şiddet deyince mutlaka kabuk kuvvet ya da fiziksel bir şiddet değil. Aslında insanlar psikolojik şiddet uyguluyorlar birbirlerine karşılıklı iletişirken. Bir şekilde nasıl talepler geliyor ya da ne tür deneyimler, ne tür izlenimlerin var bu konuda çalışmalarından? Ee, önce yürekten iletişimin şiddet tanımını yapayım Lütfen. da kimlere <gülüyor> lazım ona bakalım. Yürekten iletişim şiddeti başka birisinin ihtiyacını kendi ihtiyacı kadar dikkate almamak olarak tanımlıyor Şimdi böyle tanımlayınca tabi hepimiz <gülüyor> kuyruğa girmek durumundayız tabii. Çünkü günlük hayatımızda da aslında birbirimize de şiddet ve baskı uyguluyoruz Hatta kendimize bile şiddet ve baskı uyguluyoruz Çünkü kendi ihtiyaçlarımızı da yok sayabiliyoruz Şimdi çok çeşitli tabi grupların ihtiyaçları oluyor. Ee, öğrenciler, öğretim üyeleri, üniversiteler, e, anneler, e, sivil toplum kuruluşlarından henüz bir e, istek gelmedi ama onlardan e, onların da çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Farkındalık gerekiyordur. <gülüyor> Gerekiyor. E, politikacılardan bazen e, meraklı olanlar oluyor onlarla da. Hı -hı. ...konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Enteresan politikacılardan geliyor bu bir Evet, Hı -hı. evet. E, hepimize <gülüyor> tabii e, lazım olan bir şey. Çünkü dünyayı farklı e, yapabilmek mümkün. E, i̇lle doğru ve yanlış, haklı, haksız gibi bir paradigmanın içinde... ...bir dünya görüşünün içinde sıkışmak zorunda değiliz. Bundan daha farklı yaşayabiliriz. Böyle hisseden artık politikacısı da, öğrencisi de, e, öğretmeni de, okulu da e, kim bunu fark ediyor ve böyle bir istek duyuyorsa çalışmalara katılıyorlar, katılıyorlar. ve katılabilirler. Evet, e, bu çalışmanın ne kadarı teori, ne kadarı uygulama, bundan biraz bahsedebilir misin? Yani e, belki... Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde, Kaz Dağları'nda iki buçuk günlük çalışma boyunca neler yapacaksınız? Belki bundan biraz bahsedebilirsin. Şimdi tabii bir parça, az bir parçası e, teori olacak. Çünkü mesela farkındalık çalışmasını nasıl yapacağımızı e, anlatmam, e, anlatacağım. Hı hı. Ama onun dışında e, epeyce uygulama olacak farkındalıkla ilgili. Çünkü... Ancak böyle şeyler denize atlayınca öğrenilir <gülüyor> İstediğin kadar hani nasıl yüzülür diye konuşsun birisi ama de, yani denize atlamadan yüzme öğrenemiyoruz. Tabii ki farkındalıkla ilgili böyle uygulama olacak. Yürekten iletişimle ilgili de tabii onda bir parçacık daha teori olacak ama onun dışında tabii çok güzel bir yer Çamtepe evet. yani. Tam doğanın içinde olan bir yer. Enerjisi de çok güzel. Tam da bahar zamanı. Onun için e, hani böyle insanların hepimizin daha doğrusu sessiz kalıp e, kendi içimize bakabileceğimiz ihtiyaçlarımızla yani bu dönemdeki ihtiyaçlarımızla bağlantı kurabileceğimiz e, zeminler oluşturmak istiyorum. Tabi e, grubunda ihtiyaçları doğrultusunda. Ve bu e, bir yani neredeyim, ne yapıyorum? Ara değerlendirme, hani yaşamda bazı evet. ara değerlendirmeler oluyor ya. Bu tekniklerin yardımıyla bir yaşamımızda ara değerlendirme yapalım diye evet. düşünüyorum. Hepimizin çok ihtiyacı var gerçekten. Çok. Ee, çok teşekkürler Hale katıldığın için bizi bilgilendirdiğin ben için. Ben teşekkür bu ederim. Her ee, zaman keyif çünkü bunları anlatmak. Teşekkür ederim. Dinlemek de öyle. Çok teşekkürler. Evet, e, Kaz Dağları Küçükkuyu'da e, Buğday'ın Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi'nde 29 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında olacak. Farkındalık ve Yürek'ten İletişim Atölye Çalışması Hale Meliç Karabikir yapacak bu çalışmayı. Son başvuru evet. e, Salı, e, pardon, Pazartesi, Pazartesi günü, günü onu da bir, onu da bir hatırlatmakta, hatırlatmakta yarar var. Çok teşekkürler. E, başvurular için e, www.camtepe.org ya da www.bugday.org adresinden bilgi alabilirsiniz çok çok teşekkürler tekrar halde ee, evet birkaç duyurumuz olacak programı e, kapatmadan önce e, nükleer karşıtları e, Ciddi eylemler planlıyorlar önümüzdeki günlerde. Bu eylemlerden bir kısmını ben buradan duyurmak istiyorum. işte Akkuyu ve Sinop ve en son İneada'da bir şekilde yapılması planlanan, duyurulan nükleer santral planlarına karşı seslerini duyurmaya çalışacaklar, seslerini duyuracaklar. Evet bugün Beyoğlu Yeşil Ev'de. Ee, savaşla Slogan ve Ritim Atölyesi var saat 19'da. Ee, yarın yani cumartesi günü Ankara Kuğulu Park'ta nükleer karşıtı 23 Nisan eylemcesi yapılacak. Ee, Yeşiller Greenpeace yerel grubu ve küresel eylem grubu tarafından. 24 Nisan Pazar günü İstanbul'da nükleer karşıtı platformun büyük bir mitingi var. Saat 11'de Kadıköy'deki Kadıköy İskelesinde buluşulacak. 11:40'da Kadıköy'deki e, Karaköy İskelesinde buluşulacak. 12'de de Natülsün önünden yürüyüşe başlanılacak. E, 26 Nisan Salı günü e, yine e, Yeşiller (Greenpeace) ve küresel eylem grubu. E, Aynı kandan kutsal üçlüsünün kendi yürüyüşü adlı bir, bir eylem gerçekleştirecekler. Saat 18.30'da salı günü Galatasaray Lisesi önünde başlayacak eylem. Ee, yine salı günü Ankara'da Üksel Caddesi'nde Yeşiller Greenpeaceler Grubu ve Küresel Eylem Grubu basın açıklaması ve yürüyüş yapacaklar. 26 Nisan salı günü yine saat 19'da Karadeniz isyandıdır platformu Taksim meydanında Çernobil'e lanet nükleere hayır yürüyüşünü gerçekleştirecek. Ve evet Çernobil'in 25. yılı ve 25. yılında Çernobil'le ilgili herkesin, bu bütün bu eylemleri katılamıyorsanız herkesin yapabileceği bir başka eylem var. 26 Nisan'ı 27 Nisan'a bağlayan gece uyumuyoruz eylemi yapılacak Çernobil'in 25. yılında 25 saat uyumuyorsun, e, uyumuyoruz her neredesiniz e, bir şekilde Çernobil e, kurbanlarını bir şekilde anmak ve nükleere karşı çıkmak için. Evet e, her zamanki gibi programı yapıyoruz. E, e, Hayır demek dışında yaşamda alternatifler olduğunu da göstermek amacıyla Buğday Derneği'nin yaptığı projelerden bir tanesi olan %100 ekolojik pazarları sizi davet ederek kapatmak istiyorum. %100 ekolojik pazarlar bugün Bakırköy'de açılıyor. Yarın Şişli'de açılıyor. Pazar günleri Kartal'da ve pardon Cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde pazar günleri Kartal'da açılıyor. Ee, evet farklı bir üretim ve kullanım biçimini doğa dostu üretim ve kullanım biçimini desteklemek ve sağlıklı beslenmek için sizi yüzde yüz ekolojik pazarlara da davet ediyoruz. Hepinize iyi hafta sonları. Hoşçakalın.